Zor günlerin adamı, sadık insan 2. Murat Müslihan Hicreti Mekke'de eziyetler her geçen gün biraz daha artıyordu. Özellikle Ebu Talib'in vefatından sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem ciddi anlamda eziyet çekmeye başlamıştı. Allah subhanehu ve Teala 13 yıl süren davet ve imtihanlardan sonra Medine'nin kapılarını İslam'a açmış ve Müslümanların oraya hicret etmelerini istemişti. Bu izinden sonra sahabeler yavaş yavaş hicret etmeye başlamışlardı. Ayşe radıyallahu anha babasının hicretini şöyle anlatır. Ben babamla anamın İslam dinini din edinmiş olmayarak yaşadıklarını hiç görmedim. O zamanlarda Resulullah'ın sabah akşam bize gelmediği hiçbir günümüz geçmezdi. Müslümanlar Kureyş müşrikleri tarafından belaya, işkenceye uğratılınca Resulullah sahabelerine hicret için izin vermişti. Ayşe şöyle devam eder. Peygamber o gün Mekke'de bulunuyordu. Müslümanlara, ''Sizin hicret edeceğiniz yurdun, iki kara taşlık arasında hurmalıkları olan bir şehir olduğu bana rüyamda gösterildi.'' buyurdu. Peygamberin bu sözü ve teşviki üzerine, Medine tarafına hicret edenler hicret etmişti. Habeşistan'a hicret edenlerin çoğu da dönüp, Medine'ye gelmişlerdi. Ebu Bekir de, Medine tarafına hicret etmeye hazırlanmıştı. Fakat Resulullah ona, Sabret, bana da hicret için izin verileceğini umarım buyurdu. Ebu Bekir de, babam sana feda olsun, böyle bir iznin gelmesini umar mısın diye sordu. Resûlullah, evet umarım diye tasdik buyurdu. Bu sebeple, Ebu Bekir de, Resûlullah'a hicrette arkadaşlık etmek üzere, hemen hareket etmekten kendini men etti. Aynı zamanda, Ebu Bekir evinde bulunan en kuvvetli iki hecin devesini dört ay, talh ağacı yaprağıyla. Ev içinde besledi. Ayşe şöyle devam eder. Bir gün biz zeval vaktinin en sıcak zamanında Ebu Bekir'in evinde oturuyorduk. Ev halkından biri Ebu Bekir'e, İşte Resulullah, bize gelmesi mutaat olmayan bir saatte, başını bir sargıyla sarmış olarak geliyor, dedi. Ebu Bekir de, Babam, anam ona kurban olsun. Vallahi mühim bir hadise olmadıkça, bu saatte gelmek adeti değildi, dedi. Ayşe rivayetine devam ederek şöyle der. Rasulullah geldi. İçeri girmek için izin istedi. İzin verilince evimize girdi. Ardından Ebu Bekir'e, ''Yanında bulunanları dışarı çıkar.'' buyurdu. Ebu Bekir de, ''Babam sana kurban ya Resûlallah. Onlar senin ehlin ve mahremindir.'' dedi. Rasulullah ''Bana Mekke'den Medine'ye çıkmak için izin verildi.'' dedi. Ebu Bekir de, ''Ya Resûlallah, babam sana kurban olsun. Ben de seninle beraber olmak isterim.'' dedi. Rasûlullah, ''Evet, sen de beraberimde olacaksın.'' buyurdu. Ebu Bekir, ''Babam sana kurban ya Rasûlallah.'' ''Şu iki binek devemden birini seç, al.'' dedi. Rasulullah, ''Ancak bedeliyle alırım.'' buyurdu. Ayşe dedi ki, ''Biz Rasulullahla Ebubekir'in Ebu Bekir'in sefer gereklerini çarçabuk hazırladık. Her ikisi için deriden bir dağarcık içinde bir miktar azık düzenleyip koyduk. Dağarcığın ağzı bağlanacağı sıra esma, belinin kuşağından bir parça yırtıp onunla dağarcığın ağzını bağladı. Bundan dolayı Esma'ya Zatün nitak hain, iki kuşaklı denildi. Ayşe devamla şöyle der. Sonra Resulullah Ebubekir, Ebu Bekir, Sevr dağındaki bir mağaraya ulaştılar ve orada üç gece gizlendiler. Her gece yanlarında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gecelerdi. Abdullah maharetli, çabuk anlayışlı, taze bir gençti.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 Seher vakti Rasulullahla Ebu Bekir'in yanından çıkar, Mekke'de gecelemiş gibi Kureş'le sabahlardı. Abdullah, Rasulullahla Ebu Bekir hakkında Kureş müşriklerinin hilelerinden duyduğu şeyleri ezberler, karanlık basınca gelir, Rasulullahla babasına haber verirdi. Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Fuhaire o civarda bol sütlü samal koyun sürüsü otlatır ve akşamdan bir müddet geçtiğinde o sürüyü Rasulullahla Ebu Bekir'in yanlarına getirirdi. Onlar da sığıp, taze süt içerek gecelerlerdi. O süt, kendi samallarının sütüydü ve içine kızgın taş konularak ısıtılmıştı. Nihayet, gecenin sonunda, Amir bin Fuhayre mağaranın önüne gelir, samal koyunlara seslenir, tekrar otlatmaya götürürdü. Resulullah Ebubekir’in Ebu Bekir'in mağarada bulundukları üç gecenin hepsinde, Amir böyle yaptı. Resulullah ile Ebu Bekir, Mekke'deyken, Ab bin Adiye oğulları olan, Eddiloğullarından yol kılavuzluğunda maharetli Abdullah bin Uraykit adında bir kişi kiralamışlardı. Bu adam, As bin Vâile sehmi ailesi hakkında yeminli dost olmak üzere elini kana batırmıştı. Bu zat, hâlâ da Kureyş kâfirlerinin dini üzereydi. Fakat doğruluğuna emniyet ve itimat ederek, Resûlullah Ebubekir Ebu Bekir, develerini ona teslim etmişler ve üç gece sonra develeriyle beraber, Sevr Dağı'ndaki mağarada buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Bu Kulavuz kişi, Resulullah ve Ebu Bekir'in develeriyle üçüncü gecenin sabahında Sevr'e, onların yanına geldi. Resulullah ve Ebu Bekir, Amir bin Fuhaire ve Kılavuz Abdullah bin Urakit yola devam ettiler. Kılavuz yolcuları alıp sahil yolunu takip ederek Medine'ye doğru hareket ettiler. Suraka bin Malik şöyle der. Hicret kafilesi, Mudlici oğullarının sınırından geçtiği sırada Kureş kafirlerinin etrafa saldıkları elçileri bize geldi. Mekkeliler Rasulullahla Ebu Bekir'den her birini öldüren veya esir eden kimse için ayrı ayrı mükafat tayin ediyorlardı. Suraka dedi ki, bugünlerde ben kavmim Mudlici oğullarının toplantılarından birisinde oturuyordum. Bu sırada Kureş adamlarından bir kişi çıka geldi. Biz otururken o ayakta dikildi de, ya Suraka. Ben biraz önce sahile doğru yol alan birkaç yolcu karaltısı gördüm. Öyle sanıyorum ki bunlar Muhammed'le sahabeleridir dedi. Suraka dedi ki, ben derhal bu adamın anlattığı yolcuların Muhammed'le sahabeleri olduğunu anladım. Fakat ondan saklamak için ona, Gördüğün karaltılar Muhammed'le sahabeleri değildir. Lakin sen falan ve falan kişileri görmüş olacaksın. Şimdi onlar bizim gözlerimiz önünden geçip gittiler. Kendilerine ait bir kayıp arıyorlar dedim. Sonra hareketimi meclistekilere sezdirmemek için bir müddet daha mecliste eğlendim. Sonra kalkıp evime girdim. Cariyeme atımı alıp çıkarmasını ve yüksek tepenin arkasında beni beklemesini emrettim. Ben de mızrağımı alarak evimin arka tarafından çıktım. Ve mızrağımın parıltısını gizlemek için alt tarafını yerde sürüklemiş, üst tarafını da aşağı doğru tutmuştum. Nihayet atımın yanına geldim. Üstüne bindim. Ve beni gayeme yaklaştırması için hayvanı dört nana kaldırdım. Sonunda Resûlullah'la sahabelerine yetişip yaklaştım. Bu sırada atım sürçüp kapaklandı. Ben de atımdan düştüm. Fakat hemen toparlanıp kalktım ve elimi ok torbamın içine uzattım. Ondan fal kalemlerini çıkardım. Muhammed'le sahabelerine zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim diye onlarla fal baktım. Fal neticesinde hoşlanmadığım şey, yani zarar veremeyeceğim hususu çıktı. Bunun üzerine ben yine atma bindim. Fal oklarının aykırı çıkmasına rağmen onlara isyan edip atımı yine dört nala kaldırdım. At beni onlara yaklaştırıyordu. Nihayet Resulullah'ın bir şeyler okuduğunu işittim. Resulullah arkasına dönüp bakmıyordu. Ebu Bekir ise arkasına çok dönüp bakıyordu. Resulullah'ın okuduğunu işittiğim sırada atımın iki ön ayağı kumun içine battı. Hatta bu patış, Dizlerine kadar erişti. Ben de hattan düştüm. Sonra ben hayvanı kalkmaya zorladım. O da kalkmaya çalıştı. Fakat bir türlü ayaklarını çıkarmaya gücü yetişmedi. Hayvan zorlukla homurdanarak kalkıp doğrulunca da, hemen iki ayağının gömülen izinden göğe doğru ateş dumanı gibi bir duman yükselip dağıldı. Bunun üzerine tekrar fal baktım. Yine hoşlanmadığım surette çıktı. Sonra ben Muhammed'le sahabelerine, El-Eman diye haykırdım. Bunun üzerine durdular. Ben de atıma binerek yanlarına gittim. Resulullah ve sahabelerini taarruzumdan koruyan bunca harikalarla karşılaştığım şu anda, gönlümde kesin bir kanaat hasıl oldu ki, Resulullah'ın işi ve peygamberlik davası yakında zahir olup zaferi ulaşacaktır. Bu kanaat üzerine ona, Kavmin Kureyş, senin öldürülmen veya esir alınma hakkında mükafat tayin etmişlerdir dedim. Ve Kureyş'in kendisine ve sahabelerine karşı ne kadar fenalık yapmak istediklerini birer birer onlara haber verdim. Ve kendilerine yol azığı ve yol metayı arz ettim. Fakat benden bir şey almadılar ve hiçbir şey de almak istemediler. Yalnız Resulullah bana, Ya Suraka, bizim yolculuğumuzu gizle, dedi. Bunun üzerine ben, Resulullah'tan hakkımda bir eman yazmasını istedim. Resulullah da, Amir bin Fuhaire'ye emretti. Amir de bir deri parçasına yazıp verdi. Bundan sonra Resulullah yanındakilerle beraber yoluna devam etti. i̇bn Sihab şöyle der. Resulullah yolda Müslümanlardan bir tüccar kafilesiyle birlikte bulunan Zübeyir bin Avvam'la karşılaştı. Zübeyir, Rasulullahla Ebubekiri Ebu Bekir'i e beyaz elbiseler giydirdi. Medine'de bulunan Müslümanlar, Resulullah'ın Mekke'den yola çıktığını işitmişler ve karşılamak için her sabah kuşluk vakti, Harre mevkine çıkarak öyle sıcağı basıncaya kadar Rasulullah'ın gelmesini bekliyorlardı. Yine bir gün Müslümanlar uzunca bir bekleyişin ardından evlerine dönmüşlerdi. Evlerine girdikleri sırada, Yahudilerden bir kişi, kendisine ait bir işe bakmak üzere, Yahudi kulelerinden bir kulenin üstüne çıkıp, yüksekten uzaklara bakmaktayken, Rasulullahla sahabelerini beyazlar giymiş oldukları halde, sıcaktan meydana gelen serap, ve sis manzaralarını yararak geldiklerini gördü. Artık Yahudi, bu muhteşem gelişi saklamaya muktedir olamayarak, yüksek sesiyle, ''Ey Arap cemaati, işte beklemekte olduğunuz şeref kaynağınız geliyor.'' diye haykırdı. Bu sesi işiten bütün Müslümanlar, silahlarına sarılarak evlerinden fırlayıp, Rasûlullah'ı karşılamaya koştular ve Harre denilen kara taşlık yolunda Rasûlullah'a kavuştular. Rasulullah onlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına ilerledi. Ve nihayet Amr bin Af ailesinin mahallesinde konakladı. O gün Rebu'ylevel ayının pazartesi gününe rastlayan bir gündü. Ensardan gelenler arasında daha önceden Rasûlullah'ı görmemiş olanlar, Ebu Bekir selamlaşmaya koyuldular. Nihayet Güneş, Rasulullah'a deyince, Ebu Bekir gitti ve ridasıyla ona gölge yaptı. İnsanlar o vakit Resûlullah'ı tanımış oldu. Rasulullah, Amr bin Affoğulları arasında on küsür gün kaldı. Temeli takva üzere kurulan mescidi tesis etti ve Rasulullah orada namaz kıldı. Buhâri Bu kıssadan kendimize şu dersleri çıkarabiliriz. 1- Hicret esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ciddi tedbirler almış ve organize bir şekilde hicret etmiştir herkesin dinlendiği öğle sıcağında gelmesi, başını örtmesi, Ebu Bekir'den radiyallahu anh, ev halkını dışarı çıkarmasını istemesi, geceleyin yola çıkması, ilk başta Medine'ye ters istikamette yol alması, üç gün Sevr mağarasında kalması, Ebu Bekir'in ailesi üzerinden güzel bir görev dağılımı yapması, son derece tedbirli hareket ettiğini gösterir. Fakat Allah Resulü hicret ederken bütün tedbirlerini almış olsa da, asıl dayanağı, Kendisinden yardım istediği yine Allah Subhanehu ve idi. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle der. Peygamber Mekke'deydi. Sonra hicret etmekle emrolundu. Bu sırada kendisine ve dedi ki, Rabbim beni doğruluk yerine koy ve doğruluk yerinden çıkar ve katından bana destekleyecek bir kuvvet ver. İsra suresinin 80. ayeti kerimesi nazil oldu. Allah'ın yardımı olmadan kişi ne kadar iyi çalışırsa çalışsın başarı elde edilemez. Yapılan işlerde başarıyı elde etmek için Allah'ın yardım etmesi şarttır. Ondan dolayı İslam için koşuştururken ben yaparım ben ederim gibi kibre işaret eden sözleri söylemekten ziyade her zaman Allah'tan yardımı istemek gerekir. Tedbir konusunda genel olarak iki taife Kur'an ve sünnetin dışına çıkmıştır. Birinci grup, Tedbiri tevekküle aykırı görüp, tedbir alınmaması gerektiğini söyleyenlerdir. Bunlar, biz Allah'a tevekkül ediyoruz diyerek, yapacağı işlerde zahiri sebeplere sarılmazlar. Bu doğru değildir. Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a subhanehu ve Teala tevekkülü tamdı. Buna rağmen davet ederken, hicret ve cihad ederken tedbirlerini almıştı. Tedbirle tevekkül birbirine zıt değildir. Bize düşen yapacağımız her işte zahiri sebeplere en güzel şekilde yapışmak. Sonra da Allah ne dilerse ona rıza göstermektir. İkinci grupsa tedbiri İslam'a hizmet etmenin önüne geçirenlerdir. Tedbiri yapıyoruz deyip davet, hicret ve cihad etmeyenlerdir. Tedbiri yapıyoruz deyip sakalını kesen, Müslümanlardan uzak duranlardır. Aslında bunlar korkularını tedbir kılıfıyla kapatmaya çalışanlardır. Korkuyoruz diyemedikleri için... ''Tedbir alıyoruz.'' diyorlar. İslam ise bu ikisinin arasındadır. Tedbirimizi de alacağız. Bununla beraber yapmamız gerekenleri de yapacağız. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. ''Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.'' Nisa suresi 71. ayet. Allah subhanehu ve Teala bu ayette tedbirlerimizi almamızı emretmiş, fakat ardından küçük ya da büyük gruplar halinde savaşa çıkmamızı istemiştir. 2- Ebu Bekir radiyallahu anh, hicrette yine kendisini göstermiş ve canıyla, malıyla, ailesiyle Allah Resulü'nün yanında yer almıştır. Bu kıssada Ebu Bekir radiyallahu ile ilgili iki şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi, Ebu Bekir'in kazandığı mertebelerin, Allah Resulü'nün yanındaki değerinin durduk yere olmadığı bilakis birçok fedakarlıktan sonra kazandığıdır. Cennette müjdelenmesi, peygamberimizin en yakın arkadaşı olması ve ilk halife olmasının samimi fedakarlıkların karşılığı olduğunu görüyoruz. Ebu Bekir radıyallahu an yan gelip yatmakla, haftada 2-3 saat derslere katılmakla, ayda 5-10 lira infak etmekle bu mertebeleri elde etmedi. Bilakis her şeyini, canını, malını, ailesini vaktini ortaya koyarak bunları elde etti. Bugün bizler de bu mertebelere ulaşmak istiyoruz. Fakat elde etmek için Ebu Bekir'in yaptıklarının çeyreğini yapmıyoruz. Ne vaktimizle, ne canımızla, ne de ailemizle İslam için koşturmuyoruz. Bu halimizle bunları elde etmemiz mümkün değildir. Ebu Bekir'in elde ettiklerini elde etmek için Ebu Bekirce davranmak gerekir. Zikrettiğimiz bu madde asrımızın hastalıklarından birine de işaret etmektedir. Kolayı gözden çıkarıp, zoru ummak. Değerli olana tabi olanlar, değerli olanı feda etmek zorundadırlar. Gazoz kapağıyla pırlanta satın almak muhal olduğu gibi, hayatın en değersiz olanını feda edip, en değerli olan sıddıklık mertebesini ummak da muhaldir. Müslümanların ilk nesilde olduğu gibi gerçekçi olmaları ve feda ettikleriyle umdukları arasında dengeyi gözetmeleri gerekir. Aksi halde, Meclislerde İbni Selul Tinetli Ebubekir ağızlı insanları görmeye daha çok tahammül etmek zorunda kalacağız. İkincisi Ebubekir'in ailesinin ve çocuklarının gösterdiği tutum da gerçekten çok önemli. Babalarına destek çıkmışlar ve hicretlerini sıkıntısız yerine getirmeleri için ellerinden geleni yapmışlar. Normalde onların bu yaptıkları dilde kolay, pratikte ise gerçekten zor olan şeylerdir. Onlar babalarından ayrılacakları için sıkıntı çıkarmamışlar. Onlar, ''Bizi kime bırakıyorsun? Biz sensiz ne yapacağız? Ne olur gitme?'' gibi sözlerle babalarının hicretine engel olmamışlar. Bilakis her konuda ona yardımcı oldular. Peki onlar nasıl bu seviyeye geldi? Birdenbire mi böyle fedakar oldular? Ebu Bekir'in çocuklarının iyi olmasının sebebi, Ebu Bekir'in iyi olması ve onları iyi eğitmesinden kaynaklanıyordu. Bugün çocuklarımıza, Falan sahabeye bakın, küçük yaşta neler yapmış diyerek onların da böyle olmalarını istiyoruz. Fakat bir türlü istediğimizi elde edemiyoruz ve bir türlü çocuklarımız sahabe çocukları gibi olmuyor. Çocuklarımızın sahabe çocukları gibi olabilmesi için bizler sahabe gibi olmamız gerekmektedir. Anne babalar iyi olursa çocukları da iyi olur. Onlar kötü olursa çocukları da kötü olur. Bunu şöyle bir örnek üzerinden açıklayalım. Çocuklarımıza doktorluk eğitimi vermeden doktor olmalarını beklemek ne kadar beyhude bir beklenti ise, aynı şekilde onlara İslami bir şuur vermeden, söz ve fiillerimizle onlar için belirlediğimiz hedefi kendi yaşamımızda göstermeden de İslam için koşturmalarını, İslam için fedakarlık yapmalarını beklemek bir o kadar beyhude bir beklentidir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her çocuk fıtrat üzerine doğar. Çocuğu anne ve babası yahudileştirir veya hristiyanlaştırır veya mecusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurunca azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce kulağa kesik olarak doğmuş hayvanlara rastlar mısınız? Buhari Müslim Çocuk fıtrat üzere Allah'ın razı olduğu şekilde doğar. Daha sonra itikatta da dahil çocukta olan değişiklikler anne babayla alakalıdır. Anne baba neye inanıyorsa, çocuk da ona inanmaya, anne babanın ahlakı neyse, çocuğun da ahlakı öyle olmaya başlar. Çocukların dışarıdaki davranışları, anne babaların evdeki davranışlarının göstergesidir. Çocuk, anne babasının dışarıdaki aynasıdır. Günümüzde birçok anne baba, çocuklarından şikayetçi. Çocuğum yaramaz, söz dinlemiyor, namazlarını kılmıyor, arkadaşlarıyla anlaşamıyor, ''Derslerini çalışmıyor, ödevlerini yapmıyor'' cümlelerini anne ve babalardan çokça duyarız. Fakat asıl problem olan, anne ve babaların bu problemlerin kendilerinden kaynaklı olduğunu düşünmemeleridir. Çocukların bunları kendilerinden öğrendiklerinin şuurunda olmamalarıdır. Çocuğumuzda gördüğümüz güzel davranışları kendimizden bilip, onunla göğsümüzün kabardığı gibi, çocuğumuzda olan kötü davranışlarında bizden kaynaklı olduğunu bilmemiz gerekir. Fakat çok ilginçtir ki birçok anne babada şöyle bir anlayış var. Çocuklarında olan güzel davranışları onlar öğretmiştir. Kötü davranışları ise çocuklar arkadaşlarından veya komşunun çocuğundan öğrenmişlerdir. Güzellikleri kendilerinden, kötülükleri ise başkalarından bilirler. Tartıda ölçüsüzce davranmanın şekillerinden biri de bu olsa gerek. Çocuğumuzun nasıl olmasını istiyorsak önce kendimiz bunu hayata geçirmeliyiz. Çünkü çocuk anne babasının örnek alır. Anne baba ilim öğrenmeyi sevmiyorsa, ilme karşı ilgi duymuyorsa, çocuk da ilmi sevmez ve ilgi duymaz. Anne baba birbirine veya başkalarına karşı saygısızsa, hak hukuka dikkat etmiyorsa, çocuk da aynısını yapar. Anne baba ibadetlerine dikkat etmiyor, işlerini ibadetlerin önüne geçiriyorlarsa, çocuk da ibadetlerine dikkat etmez ve oyunu ibadetlerinin önüne geçirir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Çocuğumuzun baktığı ilk üzüm biziz. Unutmayalım. Onu karartan da, sarartan da, çürüten de, büyüten de ana babadır. Bunu kabullenelim. Tevhid dergisi ilk sayı Mahi'nin yazısından alıntılanmıştır. 3. Burada Ebu Bekir'in küçük oğlu Abdullah'ın yaptıkları da dikkatlerden kaçmıyor. Abdullah bir nevi istihbaratçı rolü oynayarak düşmanın faaliyetlerini gözlemliyor ve gerekli bilgileri toplamaya çalışıyordu. Abdullah, gündüzleri Mekke halkı arasında dolaşır, onları hissettirmeden gerekli bilgileri toplamaya çalışırdı. Daha sonra akşam karanlık çöktüğünde mağaraya gider, topladığı bilgileri Rasulullah'a ve Ebubekire bildirirdi. Geceliğin orada kalır, nöbet tutar ve sabaha doğru şafak sökmeden Mekke'ye geri dönerdi. Abdullah bunu üstün bir yetenekle yerine getiriyordu. Öyle ki Mekke'li müşriklerden hiç kimse ondan şüphelenmemişti. Aslında burada bir gencin İslam'a son derece faydalı olabileceğini görüyoruz. Ondan dolayı gençleri basite almamalı, İslam'a hizmet etmeleri için onlara görevler vermeliyiz. Gençtir, yapamaz edemez dememeliyiz. Tarih boyunca İslami mücadele gençler üzerinden ilerlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde davet yapan, cihat eden, alim olanlardan birçoğu gençlerdi. Tabi bunun olabilmesi için, yani gençlere görev verilebilmesi için, gençlerin de emir sahiplerine güven vermeleri, verdikleri görevleri hakkıyla yerine getireceklerine dair yaptıklarıyla bunu ispat etmeleri gerekir. Gençliğin önemi ve gençliğin Allah'a nasıl adanması gerektiğiyle tafsilatlı bilgi için, Allah'a adanmış gençlikler kitabına müracaat edilebilir. 4. Bu kıssada yine Allah'ın yardımı da dikkatimizi çekiyor. Müşrikler, aldıkları bütün tedbirlere rağmen Resûlullah ve Ebu Bekir'i yakalayamadı ve ikisi de sağ salim bir şekilde Medine'ye ulaştılar. Allah subhanehu ve Teala bir şey dilediği zaman, bütün insanlar toplanıp ona engel olmak istese, engel olamazlar. Gerekirse Allah subhanehu ve Teala kainatın genel kurallarını değiştirir, fakat yine de dilediğini yerine getirir. Müşrikler, mağaraya çok yaklaşmalarına rağmen onları görememeleri, Suraka'nın atının ayaklarının sürekli yere batması, Allah'ın yardımının göstergeleriydi. Buradan şunu anlamamız gerekir. Bize düşen, Allah'a tevekkül edip, işimizi ihsan ilkesi üzere en güzel şekilde yapmaktır. Biz üstümüze düşeni samimice yaparsak, Allah da Subhanahu ve teâlâ üstüne düşeni yapacaktır elbet. Çünkü Allah Subhanahu ve teâlâ bize yardım edeceğine dair söz vermiştir. Ve Allah Subhanahu ve teâlâ, sözüne en sadık kalandır. Mü'minlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır. Nur Suresi 47. Ayet Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mü'min Suresi 51. Ayet Her ne kadar düşündüğümüz hedeflere zahiri sebeplerle ulaşmamız mümkün görünmese de, Bilmemiz gerekir ki, Allah bize yardım edecek ve Allah'ın yardımıyla zahiren ulaşılması mümkün olmayan hedeflerimize ulaşacağız. Peygamberlerin kıssaları bu konuda bizim için en güzel örneklerle doludur. Musa aleyhisselam, zahiri sebeplere göre denizden geçemezdi. Fakat Allah denizi ikiye bölerek onların geçmesini sağladı. İbrahim'in aleyhisselam zahiri sebeplere göre yanması gerekirdi. Fakat Allah'ın yardımıyla ateş onu yakmadı. Talut'un ordusunun zahiri sebeplere göre, Calut'un ordusuna karşı yenilmesi gerekirdi. Çünkü sayıca onlar çok daha fazlaydı. Bedir'de zahiri sebeplere göre, Müslümanların yenilmesi gerekirdi. Çünkü düşman, onların üç katıydı. Fakat her bir vakada, zahiri sebepler işlevsiz kaldı. Allah subhanehu ve Teala kainatın genel kurallarını değiştirerek, onlara yardım etti ve zafer kazandılar. Allah'ın yardımı olduğu zaman imkansızlıklar çok rahat aşılır. Allah'ın yardımı olmadığı zamansa çok basit şeyler dahi zorlaşır. 5. Ebubekir'in radıyallahu an peygamberimize olan saygısını da yine bu kıssadan görüyoruz. Medine'ye vardıklarında güneşte bekleyen Resulullah'a ridasıyla gölge yapması ona olan saygısını gösterir. Saygı İslam toplumunun temel öğretilerinden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.'' demektedir. Ebu Davud Sahabe ve selef dönemine baktığımızda, saygı meselesine son derece dikkat ettiklerini görürüz. Emir sahiplerine, âlimlere, büyüklere saygı göstererek, bunun Resulullah'a has olmadığını bize göstermişlerdir. Selefimiz bunu nasıl yerine getirdiyse, bizim de o şekilde yerine getirmemiz gerekir. Çünkü biz onları her konuda örnek almak zorundayız. Sahabenin ve selefin saygı anlayışına dair şu örnekleri verebiliriz. Amr bin As radiyallahu şöyle der. Allah Resulüne duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kaldırarak yüzüne bakamazdım. Biri benden onu anlatmamı isteseydi yüzüne bakamadığım için bunu yapamazdım. Ömer radiyallahu anh, halifelik döneminde Usame bin Zeydi radiyallahu anh, her gördüğünde selam senin üzerine olsun ey emirim diye selamlardı. Usame'nin mahcubiyetini görünce de şöyle derdi. Şüphesiz Rasulullah vefat ettiğinde sen bizim üzerimize emirdin. İbn Abbas, Zeyd bin Sabit'in radiyallahu anhum atının yularından tutup bu şekilde varacağı yere götürürdü. Zeyd bundan sıkıntı duyup bunu bana yapma deyince o da biz büyüklerimize ve alimlerimize saygı göstermekle emrolunduk diye karşılık verirdi. İmam Şafi, İmam Malik'in rahimehullah talebesidir. İmam Şafi şöyle der. Ben Malik'in huzurundayken mulatta'nın yapraklarını öyle dikkatli bir şekilde çevirirdim ki hışırtı sesi Malik'i rahatsız etmesin. İmam Şafi'nin talebesi Rebi bin Süleyman şöyle der. Vallahi yıllarca Şafi'nin huzurundayken Şafi'ye bakarak su içmedim. Abdullah bin Mübarek, Sufyan bin Uyeyne'nin Rahimehullah yanındayken kendisine bir soru yöneltiyor. Abdullah bin Mübarek soruya cevap vermiyor. Sufyan bin Uyeyne. ''Ey Abdullah, bunlar sana bir soru soruyorlar, onlara cevap ver.'' dedi. O da, ''Hayır, biz büyüklerimizin yanında konuşmaktan men edildik.'' diye karşılık verir. Çünkü Abdullah bin Mübarek, Süfyan bin Uyeyne'yi kendisinden üstün görürdü. Müslümanların emirlerine karşı sorumlulukları kitabından alıntı yapılmıştır. Tafsilat için oraya müracaat edilebilir. Saygının olabilmesi için öncesinde sevginin olması gerekir. İnsan birini sevdiği zaman severek, içinden gelerek ona saygı gösterir. Sevmediği zamansa saygı göstermek durumunda kalsa da istemeyerek saygı gösterir. Sevginin olmadığı yerlerde ya hiç saygı olmaz ya da ilk başlarda mecburiyetten kaynaklı olsa da sürekli olmaz. Aramızda saygının olması için ilk başta aramızda sevgiyi tesis etmemiz gerekir. Sevr mağarasında Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer siz ona, Rasulullah'a yardım etmezseniz, bu önemli değil. Ona Allah yardım etmiştir. Hani kâfirler onu iki kişiden biri olarak Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına, üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükûnet sağlayan emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. Tevbe suresi 40. ayet Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili tefsir ve hadis kitaplarında şu rivayet nakledilir. Resulullah ile Ebu Bekir'in mağarada bekledikleri sırada müşrikler oraya yaklaştılar. Hatta neredeyse onları göreceklerdi. Mağaranın üzerinde onların ayak izlerini gören Ebu Bekir şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü! Onlardan birisi ayağını kaldırıp baksa bizi görecek. Peygamberimizse üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünebilirsin buyurdu. Buhari. Ebubekir'in radıyallahu an müşrikleri görünce endişelenmesi, üzülmesi kendisine bir zarar geleceğini düşündüğünden dolayı değildi. Bilakis o Allah Resulü'ne bir şey olmasından korkuyor ve onun için üzülüyordu. Buna Ma'riyye giderken gösterdiği şu tavrı güzel bir örnektir. Sevir mağarasına giderken Ebubekir radıyallahu an bazen Resulullah'ın önüne, bazen de arkasına geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sorunca şöyle diyor: "Önden sana bir saldırı yapılma ihtimalini düşünüp önüne geçiyorum. Ardından arkadan bir saldırı ihtimalini düşünerek arkana geçiyorum." Mağaraya geldiklerinde Ebubekir radıyallahu an şöyle diyor: "Ya Resulallah, ben içeri kontrol edeyim. Sen ondan sonra gel." Mara'ya girdiğinde, orada bir deliğin olduğunu fark ediyor, onu ayağıyla kapatıyor ve şöyle diyor, Ey Allah'ın Resulü! Şayet orada yılan veya akrep varsa, zararı bana gelsin. Bunlar bize Ebu Bekir'in kendisi için değil de, Allah Resulü için endişelendiğini gösteriyor. Ebu Bekir'in davanın maslahatını, öncü ve önder insanların bekasını, kendi nefsine tercih etmesi ve o şekilde davranmasının sebebi şudur. Şahıslara gelen zarar, onların nefsiyle sınırlı kalır. Lakin toplumları sevk ve idare eden yöneticilere gelen zarar, tüm İslam toplumuna gelir. Bu düşünceyi biz sahabenin genelinde görüyoruz. Münafıkların Medine'de sıkıntı çıkardığı dönemde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dememesine rağmen, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın gelip, Allah Resulü'nün evinin önünde nöbet tutması da, bunun için başka bir örnektir. Bu sahabeye has olan bir şey değildir. Onlara bakıp, bu konuda onları överek, onları takdir ederek üzerimizdeki sorumluluğu atmış olmayız. Bu ahlakın asrımızda bulunan Müslümanlara da yansıması gerekir. Bu da iki şekilde olur. a. Cemaatin varlık ve bekâsını şahısların maslahatına tercih etmek. b. Toplumları sevk ve idare eden, Müslümanların etrafında kenetlendikleri, İslam toplumunun harcı olan önderlerin maslahatını şahısların maslahatına tercih etmek. Bu şahısları kutsallaştırmak değil, bilakis davanın maslahatını düşünmektir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 31. sayısında yayınlanmıştır.